Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern Sabahlar Başlıyor. başlıyor. Oh. Radyo Tülesi'nin modern sabahlar başladı. Radyoların başındakiler hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Tatlı tatlı yağan bir yağmur var. Keşke bu yağmur karlı günlerin geride kaldığını, bütün karların eriyip gittiğini müjdelese bize. Ama maalesef öyle olmayacağını biliyoruz. Yarından itibaren tatlı bir yağmur şehrimize geri dönecek diyorlar. Yağmur dediğin kar Kart, evet. Kar ve tipi yani. Kar tipi ve etkili kar yağışları. Hmm, etkili deyince Allah Allah ya bunların geyinleriyle mi bir oyun? Aranızdan birinin mikrofonda espri var. Ee, senin mikrofonu galiba Fahir. Her espri komik olacak diye bir şey yok sevildiğiniz <gülüyor> Bazen böyle aksaklıklara da yol açabiliyor <gülüyor> e İşte onlardan de değil. Komik olmasa da bunlara gülebilmek. <gülüyor> Ah, ah. <gülüyor> Aslında Fahir de ama mikrofonda espri olduğu ee, için... Evet, evet, e, duyulmuyor. Evet, evet, evet, evet. evet. Buyursunlar evet. diyoruz, espriler diyoruz, şakalar diyoruz. Gelişmeleri alıyoruz. Evet, ilk haberimiz bugün ne olacak? Tabii ki 375 gün sonra e, serbest bırakıldılar. Ergenekon'la birleştirilen Oda TV davasında... E, ...tutuklu yargılanan gazeteciler Nedim Şener'le Ahmet Çık... E, ...nihayet tahliye edildi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. Biz geçtiğimiz yıl... E, Medya ödüllerini aldığımız gün tutuklanmışlardı. Ödülleri aldık olarak da hakikaten 375 gün tamamından evet. bir yıl geçmiş gibi şey. evet. Yani evet. insanlar dinleyicilerimiz bir yıl boyunca neler yaşadıklarını düşünürlerse. 375 günün ne olduğunu anlar daha uzun e, süreler tabi elbette hapis yatanlar da var şimdi en uzun süreyi bulmuş gibi göstermeyelim ama 375 gün neden yattığını tam anlamadığımız e, insanlar için gerçekten çok uzun bir süre e, geçmiş olsun diyelim sevdiklerine de e, ne diyelim kavuştular artık. Kavuştular Ağlayan tabii doya de. Doya doya sarılsınlar diyelim. Yani e, dava süreci tamamlanmadı aslında. Dava süreci yani, tamamlanmadı başına mı? ertelendi dava. Hı hı. E, onun dışında e, Ahmetçik Nedim Çener'le birlikte Sayın Çakır ve Coşkun Musluk da dün tahliye oldu. E, onu da söyleyeyim. Dünkü 11. duruşmadan sonra. E, Haziranda bir e, heyecan daha yaşanacak bu konuda. Yani bir garip bir durum. Hazirana kadar da niye kaç? Ne kadar var? Hazirana kadar. Hazirana kadar İnsan da. Nisan yani. Üç ay sonra yaşanacak. Üç kadar, ay sonra. Hı hı. Ama yani tabii ki tutuksuz ay... yargılanmak çok daha farklı bir şey. Yani yargı devam edecek insanlar elbette dışarıda oldukları için tutuksuz oldukları evet. için e, suçlu veya suçsuz değiller. Ama e, nasıl tutuklandıklarında suçlu değillerse salındıklarında da. Ee, sütsuz değillerse ama dışarıda olarak bir yargı sürecini devam ettirmek en sağlıklısı çünkü onlar e, yatarlarken başka davalardan berat etmişlerdi tabii canım ilk, yani bir... 375 gündür e, hapiste olmasalar da daha Tabii e, en doğrusu o olurdu. Yani senin dediğin en başta itibaren olsaydı tabii, tabii. en doğrusu olurdu. Ama Haziran'a kadar e, ne olacak acaba demeyelim. Hemen bugün daha devam edecek olan Sivas e, davası var. Zaman aşımına uğraması ihtimali var. Zaman aşımına e, eğer uğraması i, an meselesi. Desek. 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin e, Madımak Oteli'nde katledilmesi davası. E, insanlık suçu olarak nitelendirilmezse e, bugün gerçekleşecek şu sıralarda dava zaman aşımına olacak. onun ilgili kararda herhalde yarın gazetelerde uzun Oturuz. uzun inceliriz. Öyle bir e, havaya da geldik ki ben sağda solda yorumları okuyordum da dün. Şey falan gibi artık böyle bir e, özgürlük haberi kesin başka bir şeyleri ...beraberinde getirecek ee, gibi bir Hayır şey, yani kamufle etmek için, hmm. cambaza bak demek için... ...işte 4 artı 4 artı 4 kavga dövüş geçti... ...hemen üstüne bunu yaptılar ve ortalık böyle bir şey olsun falan... ...yarın Sivas davası da bunu kaynar... Hmm. ...millet başka şey konuşmaz falan gibi... ...ama çok tetikte olanlar da var... ...bir taraftan bir haber geldiği zaman... ...başka tarafta ne gizleniyor falan gibi... ...böyle bir gözünü açan kesim de var... Bakalım ne olacak biz de izliyoruz işte. Özü açmaya da gerek yok ya. Oradan kafanı çevirdiğin anda şeyler, başka şeylerde görüyorsun işte yani. Önünde, doğru. Yaşanan, e yurtta yaşanan olay, facia. Ondan sonra daha bir sürü olayımız var. Evet, ne şey evet, evet, Hadi toparlan, toparlan, toparlan. Çok güzel biraz e, burçlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, aşktan, maşktan bahsetmek istiyorum. Venüs aşka iyi gelecek. Hangi burçlarda neler olacak herkes? Önlemini alsın, önlemini almasın ya da kalkanları indirsin. Çünkü bazıları... Kalkanları e, indirmek için aşk dünyasındaki gelişmeleri bekliyoruz zaten ee, yani e, herkes öyle değil mi? mi? E, değil mi? Değil mi? E, dün gece itibariyle yakınlaşan iki gezegen. Hangi iki gezegenden bahsediyoruz? Merkür bir tanesi bence Merkür'dür. Maalesef. Merkür'dü. Peki bu Merkür'den çıkıyor. Maalesef. Venüs'le Venüs'le bir şey yakınlaşıyor. Dünya. En ayı gibi olanı. Jüpiter. Bravo Oktay teşekkür ederim. Jüpiter mi? Jüpiter yakın Biraz biraz sayarak bulduk ama evet. o'su <gülüyor> bulduk. Ee, ilk, dün e, gezdik, iki gezegen üç gün boyunca birbirlerine en yakın konuda bulunacak. Kur yapacaklar. Yani. Evet, evet iki gezegenin yaklaşması e, burçlara bağlı olarak da aşk hayatını ve işteki başarıyı etkiliyor. Keşke aramızdan biri bütün bu şeye hakim olsaydı ya, astroloji. astrolojiye. Ben varım şey. Jüpiter. Jüpiter neyin burcu? O zaman Ege Bey size, size sormak istiyorum. Onu geçtim Merkür neyimi? Venüs hepimiz biliyoruz tamam Merkür başarı. Merkür. Jüpiter zihinsel gelişmenin gezegeni. Hayır bir bir burcun şeyi olması lazım. Hayır Jüpiter tabii, gezegeni. Tabii tabii mesela işte Oğlak. uyduruyorum kovalarda işte Jüpiter çok etkili. Nasıl etkiliyor. otomatik atıyor ya? Kovalarda Uranüs ve Satürn'ün ortak etkisi vardır. Ya sen kovu yani olduğun çift, için... De, çift gezegen Biz bilmediğimiz için. Çift bu boşuna. Evet, doğru. E, yani o da çift gezegen diyorsun. Peki... <gülüyor> <gülüyor> e, Kovalar çok rahat çift gezegenden maaş alıyorlar. Çift maaştan sonra... ...aprolojide <gülüyor> çift gezegen, gezegen yani. etkisi. E, koçlarla başlayalım. E, koçlar dış görünüşle ilgili değişimler geçirecekler. Koçların gezegeni Mars'tır. E, teşekkürler Ege. Bak adamı öyle bir şey açtın ki... ...sayfa açtın ki başka hiçbir şey yapmayacak. Peki... Dış görünüşlerinizle ilgili bir değişim yapacaksanız bu 3 günde çok güzel başarıyla... 3 günde de... ama ne yapabilirsin? Bıyıklıysan şansımdan bıyıkları, bıyıkları kestirebilirsin Beyaz bıyık kızsan bı bıyıkları aldırabilirsin. Bıyık bıyıkları aldırabilirsin. Bıyık Erkeksen ama büyük bırakamazsın. Birimizin telefonu da coşkunla... E, coşkunla derken coşkuyla coşkunla. Coşkunla. Coşkunla yazılır, <gülüyor> coşkunla okunur. Boğa burçlarına geçmek istiyorum. Boğalarla Geçiniz. ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu olayla ilgili söyleyeceğim. <gülüyor> ee, ne hayırlı olsun. Bu, yani. olay, bu olay biraz şey olur. Hayırlı Sabit olsun. fikirli olurlar. Benim bildiğim. O mu? Ee, aşk <gülüyor> O da doğru. Aşk hayatıyla ilgili şöyle söyleyebiliriz. Aşk hayatları en iyi ölçüde etkilenen Burç olacaklar. Yani bunlar hayırlı üç gün, olsun diyoruz. Üç gün boyunca randımanın tepesine vuracaklar. Ha, İki... üç günlük bir şeyden bahsediyoruz? Yani. Yeni bir döneme girmedi dünya. Yani. Tamam ondan sonra devam edecek etkisi de. yani Bu, bu süreyi ha. en iyi değerlendirecek. İkizlere ya. geçelim. Ee, İçkizleri geçelim mi? yani geleceğe yönelik külандarı gözden geçirecek bip bip bip. Ee, i̇kizlerden sonra yengeç var. Olayları yeni bir şey bakış açısı. Aslan... Olaylara şaşma kartı çekmiş yengeçler. Evet. evet e... Aslan beyler ve Aslan Hanımlar. Dur dinle. Ee, dinle herkes tetikte olsun. olay e... hayatına yeni tatlar kazandı. Tapas tipi mi? Ya, tapas Hayır. tipi. E... Başka dediğin. neyimiz olabilir? E... Evet şöyle benim de sürprizim oldu bir kulaklık gidişi oldu o önemli değil olsun olsun e, teraziler iletişim konusunda hassas olacak yakın ilişkisini tekrar göster gözden geçirecek e, sevgili kovalar pozitif sürprizlerle karşılaşmaya hazır olsunlar falan filan çok uydurukmuş o yüzden ben de büyük bir hevesle e, şey. ne 30 olacak Jüpiterle ile Merkür yakınlaşırsa yani. sonuçları da böyle olur. Yani biraz halbuki mesela bir geri döndürmeli falan bir şey oluyor bu gezegenlerde. Evet. Mesela gerisin geriye dönmeye başladı, etkisi falan diye böyle bir bir şeyler oluyor. Öyle olsaydı daha kuvvetli olurdu fayda. Vallahi çok bayağı, iyi olurdu da. Neyse bilemedim yani. Ben de büyük bir hevesle başladım. Çünkü Venüs aşka iyi gelecek deyince dedim ki, ooo burada iyi gelecektir canım yani bir zararı olmaz en azından." Heh, bir zararı yok. Bak ne çok güzel. Astroloji de yeni yaklaşım. Meyve yemek gibi yani. Her gün bir elma yedim çok büyük bir faydası mı var? Hayır ama bir zararı mı oldu? O Hayır var faydası yani. olur. En e, e, farklı e, e, yani. Her şeyi Venüs'ten bekleme demiş uzmanlar. Başka neler oldu? Başka esas düğünü konuşmadık biz ya. Esas ki yani evet, nasıl evet. atladık onu. Bir mutluluklar diledik ve Her şeyinden önce gün müydü? Cumartesi günü müydü düğün? O yüzden kaçırdık. C düğün. Cumartesi gününe geldi. Evet cumartesi. Cuma'ya cumart Yok cumartesi pazara bağlayan gece. Evet. Cumartesi e, Cemilmaz da Ahu Yahu, gittiler bile. Rahat rahat konuşabiliriz arkalarından bu konu gibi oldu. Tabii balayına gittiler. Dubai'ye uçtular. Beyaz eşyayı oradan alalım demişler. Ee, ondan sonra Masraf uçak... olmasın çünkü çok hakikaten i̇şte paylaşık. Orada vergiler falan. Tabii yani. ki, son dakikaya kadar e, gazetecilerin ilgisine e, şey kalmışlar. E, masar olmuşlar ama bundan çok şey yapamamışlar. Memnun olmamışlar yani. Uçağa da mı geleceksiniz falan diye böyle biraz da tavırlı. Yoruldular herhalde artık ya. Yani. Ama ünlü düğünü olmadı ülkemizde. Yani e, şöyle bir düşünün. Pek çok ünlümüz de gitti yurt dışında evlendim. Mesela... Hatırlarsanız Hülya Avşar, mesela. Ondan sonra Bergüzel, Korel'le Onlar. Çünkü dizide yaptığımız için düğün bir daha gerek yok falan evet, diye düşünmüşlerdi evet, evet. büyük ihtimalle. Tuba şey. Tuğba'yla şey. Yani o. bizim tam anlamıyla ünlü o düğün dediğimiz şeyi ağız tadıyla Yok yok yaşayamadık. Yıllardan sonra bu fırsatı sundular. Bir de bayağı bir fotoğraf da gördük aslında pazar günü gazetelerde. İşte alan Alanson gelmiş. Kenan Doğulu gelmiş. E, Beran işte Saat gelmiş. gelmiş. Küçük ufak tefek fotoğraflar işte şeyler şarkılar söylemişler daha doğrusu. Bence çok üstüne de gitmemeleri lazımdı genç çiftin. Yani zaten onlar ee, hani mu yoktu şeyi İtalya'da düğün yapacak vardı da gazeteciler de biraz sebeplensin diye Türkiye'de yapalım halledelim siz de çok abartmayın diye anlaşmalar lazım demek ki abarttılar gene. Ama bir daha ünlü düğünü yok yani ülkemiz e olsun. E bekleyeceğiz ki belki yeni bir aşk doğacak da hani ondan böyle bir şeyler çıkacak da onu da göreceğiz de biz de gazetelere yansıyacak da pehey hey. Peki sizi Avustralya'ya götürmeme ne dersiniz Oktay Bey? Hadi gidelim Avustralya. buyurun. Avustralya'yı hani size özellikle söyledim. Hanımınızdan dolayı ama evet. Avusturya'ya gidiyormuşuz. Benim de yeni haberim oldu. <gülüyor> ee, büyük Biz sizi... A arkadaşlar beni okula gönder kampanyasıyla böyle bir Z'ye şey göndersek mi? Yani daha iyi okuma. Daha az okuma <gülüyor> ve yanlış okumama sanatı. <gülüyor> Avusturya okumama sanatı. Sen o... beni biraz açsana böyle sesim mi az geliyor? Senin sesini az giriyor, tamam. Ee, şimdi Avusturya'da bir takım yemek isimleri var. Bunlardan size örnek vermek istiyorum. Bunlar büyük olay yarattılar. Ee, yemeklerimizi sayalım. Biz de esprili menü hazırlarken evet. biz de dikkat edelim. Zence ekmeği, fahişe spagettisi, çingene şinitseli adlı yemek isimleri Avusturya'da büyük bir tartışma yarattı. Niye bu ırkçılık var, ee, ayrımcılık var, her şey var. Valla hiçbir de pozitif değil. Şöyle bir bakıyorum da <gülüyor> <gülüyor> hiçbir de... ya, fahişe... yemekleri tadına bakma fırsatı <gülüyor> oldu mu? Hakkını yemeyelim. Bizde de e... ne var? Fahişe spagettisine benzeyen bir dolmamız var. Yalancı mantı var mantı O yalancı hmm. dolma yok değil tamam Yok bir tane de, öyle Mantın bir dolmamız evet var doğru. Ee, Öyle bir mantımız S da. Mantı yok, mantı var Sosyete mantısı mantı be o cık, cık, cık. O en başta sonradan zengin bir adamla beraber olunca sosyete, <gülüyor> olunca sosyete mantısı oldu da eskiden mahallede geldi, Hatta değişik Hatta bir oldu. arada sonradan görme mantısı demişler Bence hiç alakası şey, yok Bir yemek Sonra. mi analı kızlı bir yemek mi Hı? Analı kızlı diye bir yemek var Böyle bir hikaye okuduğumu biliyorum ben Analı kızlı diye bir yemek var Değil mi? Öyle var, mi? Tabii canım çorba var. Var var öyle bir şey var. Var çorbası Pardon, var canım. diye bizim çorbamız yok mu çorba diyoruz? Var canım Analı kızdı var ya. Analı, Analı kızdı var. Arap aşımız var. O Arap da. aşı var evet doğru buradaki zenci neydi? Z Nesliydi zenci o? ekmeği. Zenci ekmeğiyle aynı. Aynı değil mi Oktar? Arabaşı zencek Bilmem arabaşının yanında hamurla zence... yenir o hamura mı acaba şey zencekme zence. deniyor. Avusturya'da öyle yiyorlar. Ama düşünsene şimdi bir füzyon mutfağı oluştursan zencek ekmeğiyle, zence ekmeğiyle. yanına çok güzel arabaşı. Yani bizde soru. kadın budu köfte de var. Evet. Düşündüğün zaman hiçbir farkı yokmuş aslında. Pardon bize sigara böreği de var. Sigara böreği. Bu ne, buna kim kimse bir şey demiyor. biliyorsunuz bir tatlımız var. Ne tatlısı olduğunu söyleyemiyoruz yayından. <gülüyor> ne tatlımız var? Böyle halka şeklinde <gülüyor> ama ama onun şimdi satış yeri ve satış pazarlamasından dolayı... Ama bir... herkesin aklında da öyle. Çok ama güzel yalnız ya. Çıkış yani noktası öyle olmuş. Bunlarla bir menü yapılıp en sonunda da mesela Arap sabunu koyacaksın. <gülüyor> Elinizi de bununla yıkayın diye. Bu menünün adı da ne olsun? <gülüyor> mesela böyle araba başlayıp ondan sonra tatlıya kadar giden en sonunda da böyle bir şey... Ama oktay aradaki çingene şinitselini falan attık. İşte tamam onlar ama. onlar olacak. Onların hepsi olacak. Çingene salatası bizde de yok Mülür. Ee, Çaban salatası. Salatası. salatası var. Işte. Benzeyen bir şey var. Anneannem -an -an -an bana yapıyordu. Ne yapıyordu? Böyle domates peynir, zeytinyağıyla yapılan salatayı çingene salatası e işte, diyordu. İşte Bende... salata o. Ama soğan vardır grek salatası. Bunda soğansızı. Sen kokma diye anneannem koymuyordur. Yavrum diye sarıldığını <gülüyor> iğrenç iğrenç kokuyor <gülüyor> torunum diyemiyor yapıyor acaba? E tabii canım bir de sarılacağı bir torunu var yani. Neyse bunlar e, uygunsuz olduğunu savunuyor bir kısım insanlar olabilir. Ee, bunlar ama köklü tarihi isimler olduğu için bir taraftan da dokunmak istemiyor. O ya. da olabilir. Ondan sonra <gülüyor> ne yap ya ne diye e ne ya. bizde Mevlana Pide'nin isminin değiştirmeye çalıştılar tuttu mu değiştirmek ne oldu o? evet onu nasıl Mevlana'yı diyanet İşleri başkanı olmaz tuttu, gitti isim diye doğru, gitti, doğru. Bir bir söylüyorsun havalara Bunlar böyle olacak falan diye tutmadı nasıl tutabilir ya arkasında tamam tamam dinde yollayın dediler. Ya sigara böreğinin adını da değiştirmek istediler aynı şekilde. E, onda da yine şey sağlanamadı. E, bu kimdi? Gene Ü, Übeyt Korbey diye isim geliyor. Da. Yeşilay galiba. Evet, Yeşilay olmadı. Yemek ismi değiştirmek ama kolay olmaz, değil. olmaz. Onun yılların oturmuşluğu var. Belki bir yüzyıl yıl sonra değişir bir şeyler olur Öyle 13 artı. Hep bu yemekler 13 artı rütüye göre. Yani her zenci ekmeği dediğin şeye e, Şey mi mesela bir tanesi güzel ekmek, bir tanesi zenci ekmek. Bununla zenciler yiyecek tabağa koymuyoruz falan diye servis etmiyorlar orada Yok, bir şey diye de o. Renkler dolayı tamamen. E, ekmek e, mi yani? Esmer ekmeği. Zengi ya da çavdar ekmeği falan gibi bir şey. Gerçi zenci ekmeği diyoruz da. ...esmer ekmeği Büyük çeşit olarak nigger falan gibi bir kelime kullanılıyor orada da. Tabii. Yoksa zenci bizim için Neger böyle bir. Nedir bro? değil mi? Nigger. Ya yani. Oysa bizim için bir şey değil ki zenci. Daha da yani onlar daha şey, şey saçma evet, şekilde kullanıyorlar... Iı, sert bir ırkçı bir şey daha. Biz da de zenci gırtlağı diyoruz da. Yani ne kadar güzel. Yani. Ama onu tabakta getirsen işte o artık hani yam yamlığın faşizmin yatağında yamyamlık olarak menüye yazılabilecek <gülüyor> bir şey. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeterli. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.46. Buyursunlar efendim neler olmuş dünyamızda bir bakalım bir kez daha. Yani değil mi Okutay? Ülkelere göre yaşam uzunlukları raporu açıklandı. Ay uzunluklar Gözümüz var diyor. Herkes birbirine. Ömründe gözüm var. Ömrünüzde gözümüz var diyor. En uzun süreli yaşayanlar. Japonlar mı? Japonlar. Hı. Doğru. Çok Ama. yaşıyorlarmış. Çok yaşıyorlarmış. Ya. Maşallah tepe dilini ısırsın. Japon. Nazar değmesin. Bir de yani öyle 1-2 kişi var. falan değil. Hani mesela dünyanın en yaşlı insanı Japon olur, böyle ha, bir şey canım. olur. Dünyanın işte bir şeyi falan böyle rekoru tutmuyor de Genel halk olarak en uzun e, ömürlerin Japon halkı olduğu belirlenmiş. E, OECD raporunda e, ortalama ömrünün 1960 yılında 68.9 iken günümüzde 79.5'a yükseldiği. Hay maşallah, hay maşallah. Evet, 11-12 sene uzamış insan ömrü. Evet 11-12 sene koymuşlar üzerine. Bir de orada hayatın ne kadar doğru. hızlı yaşandığını düşünün. Nereden? Yani o 79 yaşına gelen adam aslında 120 yıllık yaşamış oluyor. Nereden bakmalarınızı Çünkü koşturur zaten koşturur. şey diye Japon yaşı ve insan yaşına döndürülür. Nasıl ki şeyse böyle. Çünkü Japon yaşı 79 e, bize işte ya 120'ye falan normal insana göre 120'ye tekabül eder. Doğru. 83 yıl yaşıyoruz Japon. Japonya'da ortalama yaşam süresi 83 yıl. İyi, Japon iyi. yapıyor. 83'ten mesela 81 yaşında ölen erken gitti diyorlar. Evet hakikaten Japonya'da falan filan diyor. diye. 60 40. falan daha dur. 40. Emeklilik yaşı kaç orada? 90 mı? Emeklilik yaşı 75 galiba benim bildiğim değil mi Oktay? Emeklilik 80, yaşı 85 Japonya'da sürü. yüksek ya doğru. Japonya'da yüksek ama kaç bilmiyorum yani. Ee, onu bakalım ama onu bir ona Yani doğal olarak çok insanlar uzun yaşıyor ama harekiri oranı çok fazla. Çok fazla. <gülüyor> Ve gençler arasında hareketi çok yaygın nokta. Ayrı. Tabii ki bir kere de hatırlatalım Japonya'daki <gülüyor> 83 yıl vadesiyle. <gülüyor> Yani dış müdahale olmadan Tabii ki. Ee, 83 yıl ortalaması var. Onun dışında 81,5 yılla e, hangi ülke? Gene oralardan bir yerlerden diyeceğim ama vazgeçtim. Çin değildir. Ee, daha Gel bu tarafa gel. Bu yana, Be beri yana gel. Belçika mı? Be yani yaklaştı İsviçre biraz daha. İsviçre falan gibi. Bravo Fahir. Valla doğru ya İsviçre. Ya, e şimdi bu Japonlar hani diyelim peynir yemiyorlar bilmem ne yemiyorlar falan filan çok güzel. Ya bunlar kahvaltıda ne yiyorlar? İsviçre'de sırf peynir yiyorlar. E işte, yani demek ki bu gıdayla alakası yok. Kısmet mi Okray? O hissi dedi kısmet mi mi açıklama? biraz biraz refahla ilgili. Yani böyle bir rahatsan, durumun varsa ülkede yaşıyorsun. fakirsen sen ölüyorsun. Tabii yani böyle kişisel olarak da düşünme ya. Yani çıktığın zaman şehre mesela güzel takılabiliyorsan, sporunu yapabiliyorsan ölüm tehlikesi olmadan şey yapmadan ama onunla ilgili demiş. O hissi dediğim bunu araştırıyor zaten. Onun dışında İspanya ee, hemen Güzel bir diğer ülke. Hay maşallah. O da Allah 81-82'lere kadar ortalama ömür. İspanya'da da yüksek Şimdi yani. Şimdi sadece İspanya ile başlasaydık bu listeye hemen şey lafı hazırdı. E Akdeniz mutfağı tabii. Ama yok hiç alakası yok yani. Dünya. Japon mutfağı var. Efendime söyleyeyim. İspanya mutfağı. Akdeniz mutfağı diyelim. Var. var. Efendim o payılar ömürlere ömür kadar O tapaslar. O Değil tapaslar mi? ki ömürlere ömür katar. Ee, ama tabi şeyde ne yiyorlar? Ne yiyorlar? Köy tovu İsviçre'de ne yeniyor? İsviçre'de sırf köy tohu. Çikolata, çikolata peynir. Çikolata peynir. peynir. Valla normalde süt, bunların... Olur mu? Süt. Ardal, lak lak lak lak bol bol lak, sütler. sütler. Bol bol süt. Kremleri basıyorlar. Yol kenarındaki ineklerden ta sağılmış taze ya. sütler. Yani ya İsviçre' yi nezih ülke diye düşünüyoruz da o kadar süre o sıra o sıra doluyacak. Ama şey var yani bir sürü sonra bankalara gidiyorsun. İsviçre bankası dediğin yerde sizi gizli kaseye indireceğiz efendim. Bir de orası yerin dipi falan filan. Bir... Sen ne bu kadar? İsviçre'den bahsettiğimiz için mi rahatladın? <gülüyor> Biraz yani niye böyle oldu? Sen niye iki kere üstelik aynı kelimeden adamlar rahatsa ben niye rahatsız olayım yani? E tabii o zaman buyur. Rahat rahat buyur yapayım. sen de rahatla. <gülüyor> Buyur hadi bakalım. Ben Sişre'de değilim o kadar da alıp Ama şey diyeyim mi ya bu bünye bir süre sonra alışmıyor mu ona? Laktoza maktoza falan filana böyle bir şey yapmıyor mu? Değil mi yani? Alışıyor tabii canım ilk alışıyor. Bir ay, ilk, i̇lk bir ay evet. Bir, i̇lk, yeni doğmuş bir ay. Ilk, evet, i̇lk bir ay bir sıkıntı çektiler. Ama zaten onlar da üreme de çok fazla olmadığı için. Doğru. Valla piyrupak bir ülke diye tahmin ediyorum ben. Sişre'de öyle zaten ya. ya öyle Yani ya. bazı şeyler mesela bize bazı ayıp gelen şeyler orada çok normal. Bize mesela çok Hiç normal gelen gerçekten. şeyler orada çok ayıp. Mesela evet. kirli inek çok ayıptır bizce. Hep o te temiz o inekleri ya. Adam bir arabasını yıkıyor, bir ineğini yıkıyor. Ineğini bir ineğini arabasını yıkıyor. yıkıyor, bir ineğini yıkıyor. Öyle yani bu işler böyle. kendi yıkamıyor ineğini yıkıyor. Yani. 74'müş ülkemizde de ortalama ömür. 79.8. Şey OECD yani. ortalamasının altında. OECD'nin e altında mı? E tabii canım 80 işte 79 ya. OECD ortalaması. Ee, böyle bir şey ama yıllar içerisinde ölünün o... arkasından da kötü konuşacağız o zaman. Rahmetli ortalamayı da düşürdü Allah belasını versin diye mi konuşacağız yani? <gülüyor> Valla genç ya, ölümlerin ayrıntı. Yunanistan'da bile bizden yüksek ha? Yunanistan'da bile yüksek. Kanyen Yunanistan komşumuz Yunanistan böyle millet bir huzursuz falan yani diye şey gülüyor, de, diyorum ya. Fakir yani. Yunanistan diyeceksin diye çok korktum oktay. E tabi onda onla da ilgisi yani, var hayır. Durumları yok hani fakirlik şeyler. Durumla da alakası Tespitlerimiz yok. yanlış. Külliyen yanlış. canım son 1-2 senedir Yunanistan'da da olay böyle ya. Ondan önce pek rahat, rahat da Yunanlar yani onu biliyoruz. Beni anladığım kadarıyla tamamen kısmet. Burada yazıyorsa. OECD başını öyle. Şu anda yazıyorsa, anı gösteriyor yani, sevgili Yanlış evet. anlamayın yani başka bir şey. Ama o kadar yani rahatlamadı mesela. daha. OECD'nin o değişkeni de var zaten. Kısmet değişkeni. <gülüyor> kısmet değişkeni. Tabii. O zaman ömürlerine ömür katılsın diye bir... Ona da maşallah diyelim canım. Maşallah diyelim. Ömrüne sağlık, keyfine sağlık. Bu arada diye. İsviçre'de mesela bol bol tatil var biliyorsunuz. Daha geçenlerde işte referandum yapıldı. İsviçre'de biliyorsunuz her şey konusunda abi. referandum yapılıyor. Onlardan bir tanesi uzun tatil. Uzun tatil yapalım mı ya falan demiş biri. Hadi yani. onu referanduma götürün diye. Yıllık izinleri 4 haftadan 6 haftaya çıkaracağılardı. Aynen öyle. Yıllık izin 4 haftadan 6 hafta olsun mu? Çoğu Batı Avrupa ülkesinde 6 hafta. Biz niye şey yapıyoruz falan Böyle Batı Avrupa değil miyiz baby demiş. <gülüyor> yani çoğu <gülüyor> Batı Avrupa ülkesinde şey yapıyor. Yani bizim eksik tarafımız ki biz İsviçre olarak bence Batı Avrupa dediğimiz şey biziz yani. Ee, ama maalesef evet çıkmamış buna. Yani maalesef demiyorum. Evet çıkmamış. Peki onlarda da şey yönlendirme var mı? Mesela işte renklerle vesaireyle e, işte hayır'a evet'e yani böyle bir tercih falan diye böyle bir şey yapılmış mı? Efer tekniğinde uygulanan yöntem mi soruyorsunuz? <gülüyor> Yöntemler <sorusuz>? ha. <gülüyor> yok öyle yok. bir şey olmamış. Evet. <gülüyor> öyle bir şey yok ama. E, onun dışında... Hayır mı demişler tatile? Hayır demişler. Uzun tatil Adam istemiyoruz. Adamlar tatile demişler. tok demek ki. Adamların gözü tok bir kereyi. Bunca sene artık yani daha ne yapsınlar? İsviçre'nin ürettiği neydi? çakıyı onlar üretmiyor mu? Çakı. Affedersiniz çakıma. Çakı. Patates soyacağı. Hep boş zaman aletleri bunlar. Ve öyle Eli çakıyor. Eli uğraşı var adam. Evet. Güzel evet. güzel duruyor. Ağaç yontuyor falan. Ekmek. Zaten tatil gibi yaşıyoruz demişler. Ülkemiz tatil köyü gibi. Doğru hiç yani. yani. çevreleri şey demiş onun etkisi olduğu düşünülüyor çok tatil yaparsak de... hafazan Allah krize giriveririz ondan sonra veririz falan demişler bak, bak, daha kaç çakış siparişimiz var daha bizim patates kabak soyucularımız var onların çok koyucuları var Dala, yüksek oranda da hayır çıkmış ne? ama evet çıkan bir şey daha var aynı e, şeyde mi oylandı bilmiyorum ama e, ...seks bölgeleri oluşturulması kabul edilmiş. Free zone dediğimiz Kantonlar bölgeler. Yani? Yine referandumla yapılan bir e, şey bu. Seks kantonları. Bu bölgelerin oluşturulması... ...seks ticaretin yerleşim bölgelerinden uzak tutulması amaçlandı açıklanmış. İsviçre. Manyak gibi bir şey olmuş. Bir mayak. Referandumlar İsviçre'deki doğrudan demokrasi sistemin en önemli parçası falan filan... Falan ...fıstık demişler. E, uzun tatile hayır, seks bölgesine evet diyor İsviçre. Tebrik ediyoruz kendilerine. Evet. <gülüyor> Buyurun efendim son bir haber mi alalım? Son bir zayıf e, ilişki haberi vererek isterseniz e, bu saatimizi nihayetlendirelim. Hay hay. E, zayıf dediğimiz ilişkinin zayıflığı değil haberin zayıflığı ile orantılı olarak görüyoruz. E, i̇nternet üzerinden yapılan bir anket dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın ve erkeklerin aynı davranışlardan şikayetçi olduğunu ortaya çıkardı. Misal. Misal temsil misal. E, çoğu zaman playstation oynamayı sevgilileriyle sinemaya gitmeye tercih etmeleri erkeklerin. ...dünya genelinde bir play stage. Normal. Normal, normal. Kadınların yazdığı uzun ve duygusal cep telefonu mesajlarına tamam diye karşılık vermeleri... ...yine erkeklerin... <gülüyor> ee... Durum yoktur adamın. Ne durumu yoktur? Belki Edeb zaman... Edebiyat... Hakimiyeti Zayıf. zayıftır. Ne kadar bak bu adam şey... ...ne kadar güzel. Siz mesela mesajlaşıyor musunuz? Hanımınızla, eşinizle, sevdiceğinizle? Ee... Yok yok. Biz liseli değiliz ki. Bak ne güzel söyledi. Biz liseli değiliz ki e, genç kız mıyız biz? da şey var. Kontör derdi de olan insanlar olmadığımızda arıyoruz birbirimizi. Tek bacak. taraflı mesajlaşmak mesajlaşmak sayılıyor mu? Yok sayılma. ben yazarım yani deme. <gülüyor> Severim yani o mesajlarımı okumasını çok severim. Cevap ver, vermiyor ama olsun. Olsun. olsun. yazdığı mesajda yine bana şu anda para lazım falandan başka bir mesaj yazdığında görmem. Ya hmm. bana yani, 20 lira o... bırakacaktın ama niye bırakmadın? Tabi onlar da var ya. Yani. <gülüyor> ben bir gün telefonunu karıştırdım o sırf bu tip mesajlar gördüm 20 lira ne zaman istemişim ya. Ne yüzsüz adam bu. Evet. Ee, kadınların e, her türlü ters tepkili verdikleri e, zamanlarda bunun regl dönemiyle e, orantılı bir e, zamanlamaya denk geldiğinin ifade edilmesi onları aynı şekilde bir e, asabi noktaya getiriyor. Çirkin de bir şey bu zaten. Evet. E, haftada bir kez erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkmak isteyen adamlar gene aynı şekilde e, kadınları, rahatsız kadınları rahatsız ediyor. E, bulaşık makinesi tamamen boş olsa bile kirlettikleri tabakları lavabonun içine bırakmaları e, kadınların sinirine dokunuyor. Ee, kız arkadaşları ne zaman kendini iyi hissetmese hamilelik ihtimalini akıllarına getirmeleri e, gene bir arızaya bağlatıyor. Hmm. Ondan sonra... Şey e, gibi bir durum yani. yani? Başım dönüyor. Hamile misin <gülüyor> yoksa? Bu, <gülüyor> bu, bu mu? Tam olarak da bu. Gel kız bağırıyor mesela. Değil <gülüyor> değil mi? Falan. <gülüyor> e, ya. Ben PlayStation oynayacağım sinirin geçene kadar. <gülüyor> Ve son olarak da kadınları öfkeden çılgına çevirdikten sonra bu kadar da büyütme demeleri e, kadınları e, dünya genelinde konuşuyoruz yani burada bir ayrımcılık yok bölgesel ırksal efendime söyleyeyim herhangi başka bir ayrımcılık yok genel kadınlar üzerine konuşuyoruz. Sonuçta kadın erkeği bu kadar da büyütme dediği zaman da sinirlenir. Valla sinirlenir bana da yani sinirlen bu kadar büyütmeden bu kadar sonra büyütme. ha ben büyütüyorum olur yani ha ben malım ben Bas. büyütüyorum. Başka edecek laf var mı bu kadar büyütme? Yok hayır büyütmüyorum neden açıklayayım sana uzun uzun mu denir yoksa direkt başka daha da alevlendirme sebebi ya bu kadar büyütme. Bu kadar büyütme lafına benim cevabım özür dilerim olur. Büyüttüğüm için haddinden fazla Haddinden için. fazla büyüttüğüm için özür dilerim gidip ağzımı yıkayacağım şimdi diyerek e, ortamdan uzaklaşmak belki de en iyisi ne dersiniz? Evet bir saati daha böyle sonlandırdık. <Gülüyor> ah pis Açıkım. Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis kaçkını, hafta içi her gün saat 10'da, Radyo Tüde. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüdesiniz, Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Saatin başında konuklarımız olacağını söylemiştik. Genç arkadaşlarımız stüdyoda mikrofonun başında yerlerini aldılar... Ee... Türkiye'yi ve Altyu'yu önümüzdeki e, yıl içinde Çin'de temsil edecek solar dekatlonuna katılan yani e, solar dekatlon sadece ev için mi katılıyorsunuz onu yanlış vermeyin bilgiyi de yoksa başka alanlarda da güneş enerjisiyle çalışan şeyleri o çalışma içinde o proje içinde izleyecek mi? Siz ev için kendi kendine yeten tüm enerjisini kendi sağlayan bir ev için uğraşıyorsunuz bu aralar. Başımızı sokacak kendi enerjisini üreten bir evimiz olsun diye herkesin hayali tabi. Peki Solar katlon sadece bu ev projeleri mi yoksa arabalar falan filan da var mı içinde? Aslında biz de başlangıçta bunun bir araba projesi olduğunu zannediyorduk ama sonra araştırdığımız zaman ev projesi olduğunu öğrendik ve daha da çok sevdik. Önce evi alır zaten hep öyle diyorlar benim ananem de öyle Önce ev alın, araba kolay sonra zaten. Peki Mustafa bizimle birlikte... İrem Hanım bizimle birlikte ve Osman bizimle birlikte hoş geldiniz efendim stüdyomuza nasıl başladınız? Erkeklere bey demiyoruz da bayanlara e oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hanım, hanım diyoruz sonra. <gülüyor> Peki şimdi üçünüz de öğrencisiniz. Evet. evet. İki jeoloji öğrencisi bir de elektronik elektrik İki elektronik bir jeoloji. İki elektronik bir jeoloji. Bir tek Mustafa galiba jemolojiden. Evet. Anladığım kadarıyla mimar yok aranızda ev yapacaksınız. Nasıl olacak bu işler? Var mı aslında proje grubunda? Aslında mimarımız var, var da şu mi mi an aramızda yoklar. Ha, aramızda <gülüyor> yoklar. Onlar şantiyede <gülüyor> ne yapıyor? İnşaatçılar, mimarlar. yok Aslında şey yapmış bulunmaktayız. Yani takımlara ayrıldık. İletişim, Hı -hı. mimarlık ve mühendislik olarak güç takımımız var. Biz daha çok iletişim bölümünden sorumlu olduğumuz için biz geldik. Yoksa mimarımız da var. Peki çok güzel. Şimdi biraz başlayın anlatmaya bize. Ee, i̇lk önce bu solar dekatlon, Gerçi size mi sorsam bilmiyorum. Siz de araba diye geldik. <gülüyor> ee, yani bu aslında günümüzün ve gelecekte de en çok tartışılacak konulardan bir tanesi olacak. Enerjinin ee, güneşten sağlayan temiz enerji kaynaklarını kullanmak. değil mi? Ee, bir evin kendi enerjisini tamamen dışarıdan sağlaması. Bunun içinde yağmur suyunu arıtıp kullanma falan da var Kesinlikle. herhalde büyük ihtimalle. Bu geleceğin meselesi hakikaten enerjinin ucuzlaması. Bugün evlerde başlayan şey yarın fabrikalarda falan da olursa daha temiz bir dünya için herkes... Ee, ...tetikte çalışmalar yapılıyor... ...siz de mühendisler olarak... ...bu konuda bir yarışmaya katıldınız... ...nedir bu yarışma, nerede yapılıyor... ...nasıl yapılıyor falan onları bir anlatın... ...sonra siz neler yaptınız onları konuşuyoruz... ...şimdi bu yarışma... ...enerjisini tamamen güneşten alan bir ev tasarlama... ...ve sonra bu tasarlanan evi... ...inşa etme yarışması... ...aslında ilk Amerika'da başlamış... ...Amerika Enerji Bakanlığı'nın... ...ve Uluslararası Enerji Laboratuvarı'nın... ...Enrel'in desteklediği bir yarışma... Ama sonrasında popülaritesi, prestiji arttıkça Avrupa ayağı olmuş, Çin ayağı e, oldu bu sene. Biz de bunu Çin ayağından kabul aldık. Hı hı. Ne yapacağız? Önce evi tasarlayacağız yaklaşık bir yıllık bir süreçte. Ne yaptınız peki Çin'den kabul? Yani orada bir yarışmaya katılmadan önce bizim böyle bir projemiz var mı dediniz? Ön teklif şey raporu yaptık? sunuluyor. Yani bir e, kaç sayfa yaklaşık bir e, 25 sayfa uzunluğunda e, çok aşırı detaylı olmamakla birlikte... ...yenilikçi fikirleri içeren bir ön teklif raporu sunuluyor. Beş ayrı kriteri var bu teklif raporunu değerlendirilirken. Biz o kriterlerden geçmeyi başardık. İlk kabul alan 20 takım arasında yer almayı başardık. Yaklaşık kaç takım olduğunu açıklamıyorlar ama baya bir başvuru oluyor ve 20 takım kabul alıyor. 20 takım. Hepsi bu takımların üniversitelerden mi yoksa özel şirketler kendi takımlarıyla katılıyorlar mı? Yok tamamen öğrenci projesi öğrenci projesi. Bu. O yüzden üniversitelerden. Ama tabii danışman hocalarımız oluyor ya da şirketlerinde bir şekilde desteği Katkılar oluyor ama oluyor. öğrenci tabanlı bir e, yarışma proje. Aslında o kısmına geleceğiz zaten şirketlerin evet. katkıları. Onlar biraz e, hani size şu anda çok ihtiyacınız olan sponsorlukları sağlıyorlar belki ama bir taraftan da geleceklerine yatırım yapıyorlar. Evet. E, uyanık olan şirketler. Etler, en azından öyle bir şeyler yapıyorlar. Neyse siz yolladınız evinizi. Ondan sonra kabul geldi. Çin'de evet. ne zaman yarışıyorsunuz? 2013'te evi oraya götürüyoruz ama tabii yarışma süreci başladı. Evi nasıl yapacaksınız giden evi? Yani şey böyle projesini oluşturup evet, proje... ondan sonra orada malzemeleri mi toplayacaksınız yoksa malzemeler de gidiyor mu? Yok şöyle projesini e, 2013'ün başına kadar yapmamız gerekiyor zaten bizden bu bekliyor. Hı -hı. Sonrasında buraya inşa edeceğiz evi. Evet. Testlerini yapacağız ve sonrasında söküp içine ile kar, yollayacağız diyecektim. Bu arada yeni <gülüyor> e, gemiyle falan... Evet gemiyle yollayacağız. Yani inşaat sürecinden yeni çıkmış birisi olarak tavsiyem olabilir size. Başında durun. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım başında durun hakikaten de. Ondan sonra şimdi evin o zaman nasıl oluyor bu işler? Siz takımı nasıl kurdunuz? Yani bu projeyi... Kimin öncülüğünde gerçekleşti? Aslında bizim... Biz o... böyle hani bir araya gelmiş aramızda <gülüyor> jeolojici var, elektronikçi var, <gülüyor> mimarımız da var. Ne yapsak ne yapsak diye dolaşırken bu projeyi duymadınız herhalde. Yok o şekilde olmadı. Bir arkadaşımız şey Mehti bir tane isimlerinde bu projeden haberdar oluyor ve bize getiriyor bu projeyi. Hı -hı. Ondan sonra yapılanma aşaması oluyor. Önce tabii bir araba zannediyoruz biz ama ondan sonra ev olduğunu anladıktan sonra bizim bu... Evet. Arkadaş MTA'da uyudu herhalde. <gülüyor> Abi arama küpü bir şey falan diyebilirim. <gülüyor> Yok o şekilde olmamış. E biz öyle anlamışız. Ondan sonra tabii ev olacak seyirin içinde kimler olacak? Mimarlık fakültesi olacak. Mimarlık fakültesinden arkadaşlarla görüşüyoruz derken o şekilde bir ekip kuruldu. Ondan sonra Ön Teknik raporu hazırlanıp Çin'e gönderildi ve kabul alındı şu anda. Hı hı. Şu anda evet. da hummalı bir şekilde devam ediyor. Aynen o şekilde. Şu anda hı. tabii e, önemli olan bu projede tasarım olduğu için özgün bir tasarım yakalamak olduğu için en uzun süreci tasarıma e, ayırdık. Hı hı. Çünkü zaten ev 2013'ün Temmuz-Ağustos ayları gibi ...içine götürülmüş olması gerekiyor. Duplex yani, mi? E, şu anda tek katlı düşünüyoruz tek ama katı tabii... Düşünürüz. ...önerileri açıyoruz yani. Kaç yani... 1 artı bir 2, 2 artı 1. 1 metre kare sınır var. Öyle Hı -hı. Şey. Metre kare, tamam. Kaç metre kare? %60 metre kare arasında olması 160 gerekiyor. %60 metre kare. artı bir falan olacak herhalde. Nasıl? Tahmini Vallahi... yani kaç kişilik bir aile düşündüğümüze göre değişiyor aslında. Yani 2 kişilik bir aile için evet 2 artı bir olabilir ama... Mesela biz deriz ki 4 kişilik adam bir Adam şimdi de... sizin eviniz böyle geleceğin evi değil mi? Güneş her taraftan. Kesinlikle. güneş Adam o güneşli yedikçe... Ya. ya böyle bir <gülüyor> coşup coşup evde. Çünkü hani elektrik yok böyle enerjiyi çekecek şey şeyler yok. Hayır yani var da adamı böyle hani Anladım. dışarıdan rahatsız edecek direkler falan yok. Ha tabii direkler olmayınca aklına gelmez diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Sonra projeyi yapıyorsunuz. Şu Hı -hı. anda mimarlar çalışıyor değil mi? Ortaya çıkmış böyle kağıda baktığınızda ee, gördüğünüz bir eviniz var mı? Şu anda beş tane e, proje taslağı var diyelim. Bunlardan üçü üzerine yoğunlaşılacak. Hı -hı. O üç tane tasarımda tekrar düşünülerek, geliştirilerek en son bire indirilecek. Bir bizim evimizin artık e, mimar olarak projesi o olacak. Peki şimdi bir reklam Aramız var reklam arasından sonra e, konumuzu şeyle devam ettirelim. Kaça çıkacak bu ev? <gülüyor> Nereden girdiyor? Bir kooperatif tipi bir şey düşünüyorsanız kayıt alıyor musunuz diye onları da soracağız. <gülüyor> Şu reklamları dinleyelim hemen ardından da Solar Decathlon Türkiye takımı ile sohbetimize devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tilesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Solal Dekathlon Türkiye takımı bizimle birlikte Mustafa İrem ve Osman'la konuşuyoruz. Tabii ki kalabalık bir ekip onlar stüdyomuza sığabilecek kadarını biz e, bu sabah konuk ettik. E, projenin gelişme aşaması yeni açanlar için bir özetleyelim. Bir arkadaşları MTA'da bir e, seminerde bir çalışmada uyakılıyor ve duydukları kadarıyla abi içinde bir projeler güneş müneş falan diyorlar. Genç arkadaşlar hemen Aa, araba yapacağız falan diyerek şey yapıyorlar. Sonra işler büyüyor ve eve dönüşüyor. Karavan yapsaydınız zaten bu modüler de olacak. O Böyle yapılmış de o Yapılmış mı? Evet. Öyle güneş karavanı var. Şimdi de bir ev için mimarlar, projeler yapıyorlar. E, mühendisler de o evin bütün enerjisinin güneş tarafından doğal şekillerde sağlanması için e, tasarımlarda bulunuyorlar. Az önce mutfakta konuşurken evin eşyaları falan filan hepsinin tamamen sizden evet, yani e, çıkması şey... gerekiyordu. Proje mi öyle? Proje öyle, bizden beklenen öyle. Çünkü... Ee, bu evin ne kadar yaşanılabilir olduğunu göstermemiz gerekiyor. Hı hı. Yarışmanın şartlarından biri bu. Bunun üstünden bizi puanlayacaklar. Bu sebepten evin içerisindeki beyaz eşyalarından tutunda da bütün... E mutfak eşyalarına kadar hatta evin içerisinde yemek biri yapacağız orada hı hı. komşularımıza. Yaşandığını da göstereceksiniz. Evet. Peki proje için 2013'te ev hazır olması lazım falan. Hı hı. Orada bir kasaba mı kurulacak bu 20 yarışmacının evlerinin yan yana olduğu? Şimdi bir alan ayrılacak ve bu 20 tane evin olması için bir alan verildikten sonra herkese ayrılmış alanda kendi evini inşa etmesi için bir haftalık iki haftalık bir süreç verilecek. Sizin yani modüler olmanın yanında yeniden yapılması da kolay olması gerekiyor. Evet, yani. Tık, tık. Ama... yani bir şekilde o bizim inşaat sürecimiz aslında ne nerede ezberlemek hani kafamıza kazımak aynı zamanda planları oturtmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bizim burada normal şartlarda 3 ayda inşa edeceğimiz bir evi orada bize tekrar kurmamız için bir haftalık 2 haftalık bir süreç verecekler. O zaman şey yani Lego tipi gibi, gibi. Bizim benim kızı verebilirim size yani. <gülüyor> Hem için görmüş olur çünkü çok güzel yapıyor bazı şeyleri. O yüzden küçük küçük parçaları koyuyor. Şimdi e, proje içinde biraz da para lazım onun için geldiniz zaten. Ben şimdi onu açık söyleyeyim hani mutfakta da Faheel Oktay da biraz şey yapmaya çalıştılar, e, belli etmeye çalıştılar. Bizin inşaat yani kendi kafemize çok masraf ettiğimizde hani bizden çok bir beklendiniz olmasın hani poğaçalar getirdiniz. Biz de size çay kahve verdik. O kadar diye de birbirini dengelerdi. Yani ev için başka yapabilecek bir şey. Biz de şu, ya açık söyleyeyim yok. Olsun. <gülüyor> Ama başka bir yerlere ulaşma konusunda elbette yardımcı olacağız. Radyo OTTÜ de zaten bu projeye destek veren kuruluşlardan, medya kuruluşlarından biri olacak. Nasıl paralardan bahsediliyor şimdi böyle bir proje için? Biraz... İşin o kısmına geçelim. Çok paralardan bahsediyoruz. Çok para. Evet. Osman hesaplamış paraları. Bu biraz coşmuş mu? Yani 560 bin dolarlık bir şey çıkardın galiba. Evet. Yani bunun içerisinde evin daha önceden bahsettiğimiz beyaz eşyaları, bütün mobilyaları, onların tasarımları üretilmesi bütün e, binanın yapılması, güneş panelleri, evin oraya taşınması ve bizim birkaç defa Çin'e gidip gelmemiz gerekiyor. Bütün bunları dahil ettiğimiz zaman. Ha, proje masrafı bu. Evet, e, zaten e, zaten hani Çin'e gidip gelme ekibi de kalabalık tutmuşsunuz anlamına kadarıyla. Ya ama şey onun sınırı var yani hani şey workshopları onar kişi evin taşınmasına da 20 kişi gidebiliyor. 20 kişi. Siz mi yapacaksınız peki taşınmasınız orada? Yani orada bir takım ustalar falan olacak mı? Yoksa siz elinize eldivenleri geçirip taşıma... Aynen, elimize şey eldivenleri yapalım. geçireceğiz galiba. Ama tabii e, profesyonel yardımda alacağız buradan taşınmasında. Orada hep biz kendimiz kuracağız. Tabii yardımcı olabilecek belki bir ekip olabilir bize. Ama hani şu anda o çok net olmayan bir şey. Tabii eğer burada söktükten sonra de, de, hani diyebilirsek... ...biz tamam burada sökülümünü gördük, kurulurken de sıkıntı yok, biz kurarız. Tamam eldivenleri o zaman elimize geçirip... Şey evet. yapacak mısınız peki burada yaptığınız evi ondan Hı -hı. sonra söküp bir daha burada yapmayı deneyecek misiniz? Yani zamanımız kalırsa kesinlikle deneriz. Ya yapabiliyor musunuz? Allah Allah bu çatı bu taraftaydı falan gibi bir durum orada yaşanmaması lazım. <gülüyor> ne tip fikirler var? Yani bugüne kadar tabii ki şimdi kendi fikirlerinizi e, söylemek istemeyebilirsiniz edebilirsiniz de... ...neler yapılıyor güneş enerjisinden verimli kullanmak için bizim gerçek enerji... ...yani güneşi e, günlük ihtiyaçlarımız için kullanmamız adına. Tamam, en basiti şey değil mi? Yani yıllardır kullandığımız güneş enerjisi dediğimiz bu suyu ısıtan <gülüyor> yazlıklarda kullanılan şey. Onun çok çok ötesine geçildiğini biliyoruz da bunlar hala biraz şey, pahalı galiba. Evet, evet. Yani en büyük sorunu zaten yenilebilir enerjinin ve güneş enerjisinin kullanımının en büyük sorunu başlangıç maliyetinin çok pahalı Hı -hı. olması. E, güneş enerjisini kullanmanın yani elektrik enerjisine dönüştürmenin yanında o dediğiniz gibi e, yazlıklarda kullanılan yöntemi biraz daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Farklı fikirler Orada zaten ya. bir elektrik üretimi yok suyu, yok, suyu ısıtıyorlar, ısıtıyorlar sadece. Biz evi de ısıtacağız oradan gelen e, enerjiyle. Hı hı. Aynı zamanda bir otomasyon sistemi kuracağız işte perdeler kapan dediğinde kapanacak veya hani kişiye göre e, sistem kendini ayarlayacak biraz yapay zeka katmak istiyoruz işin içine. Yani akıllı tam anlamıyla akıllı bir tam ev olacak laftan değil. da anlayan evet. akıllı bir ev olacak evet. güneş enerjisi dediğimiz zaman aslında biz e, dön dolaş elektrik enerjisini kullanıyoruz da güneşten üretiyoruz elektriğimizi değil mi evet. yanlış bir ifade değil herhalde yok değil yani elektrikten vazgeçmek diye bir şey yok insanların hayatında sadece elektriği üretme biçimimizi değiştirmekten bahsediyoruz evet. Evet. şimdi güneş enerjisiyle ilgili ben basit sorular sorayım size hemen ee, mesela bu sene berbat bir kış geçirdik ya biz böyle teorik olarak hepimiz güneş enerjisiyle ısınan akıllı evlerde oturuyor olsaydık bu kapalı havada bu gri gökyüzünde güneş enerjisinden faydalanabilecek miydik böyle cayır cayır güneş olması mı gerekiyor yoksa ışık mı yetiyor? Aslında Nasıldır o Öçler? değişiyor yani farklı tipler var her havada her hava şartında az verimde çalışanlar var veya çok güneşli olduğu zaman çok verimli çalışıp güneş az olduğu zaman, bulutlu olduğu zaman hiç elektrik üretmemesi Evet. Bunun şeyi nelerler? Ee, optimumu ikisinden böyle karışık bir şeyler mi yapmak yoksa risk alıp birini seçmek falan gibi mi? Aslında öyle oluyor. Yani kuzey ülkeleri birini tercih ederken güney ülkeleri diğerini ha, tercih biz ediyor. Bizde güneş bol diye, bizde evet. hava kapanmaz ki diyerek. Zaten Şimdi. güneş enerjisinin yani elektriğe çevrilmesi bütün sistemi kapsamayacak. Yani sonuçta gece olduğu zaman elektrik gider öyle olursa Hı -hı. sadece belli bir e, parçasını kaplaması yani belli bir parçasını güneşten elde edilmesi planlanıyor. Peki bir evin içinde şu anda bizi dinleyenler e, kendi apartman dairelerine bunu uygulamaya kalksalar ne kadarlık bir başlangıç maliyeti var. Ben bir yerde bir heveslenmiştim yine bir dinleyicimiz bize konuk olmuştu. Bu güneş enerjisiyle hatta onlar güneş enerjisi tarlalarından falan bahsediliyordu. Hı hı. O yasal süreç o dönem tam Aralık'ta galiba tamamlandı diye hatırlıyorum. Tamamlandı mı? Hı hı. Çünkü onların devlete enerji satma ile ilgili bir e, o zaman için daha netleşmemiş bir konu vardı. Olduktan sonra herkes tarlaları kurup enerji satarız falan gibi bir yatırımcı olarak bakıyordu meseleye. Biz de o zaman bir şey olmuştuk. Yatırımcı olarak değil de ben evin çatısına koysam çok güzel ısınırım ki diyerek. Ee, ne, neydi o? Mesela ben bir iki yeri de aradım da daha evlere yapmıyoruz. Fabrikaları falan yapıyoruz demişlerdi. Evlere geçti mi şu anda? Evler için güneş panel derim. Şimdi aslında maliyeti çok yüksek olduğu için yaygın olmadığından e, evlere kurulması biraz sıkıntılı. Çünkü hı hı. belli bir maliyeti çıkarması bekleniyor. Mesela güneş enerjisi panelini kurdunuz. Ama tabii normal şartlarda işte ısınmak için doğal gazı işte veya su için doğal gazı kullanmak daha ucuza gelebiliyor belli hı hı. bir süreçte. O yüzden evler için şu anda düşünülmüyor. Ha mesela bizim projemiz bir şey yapar. E sa Allah'ım diyorsunuz. Hayır o şekilde değil. Mesela bir şey olur örnek olur. Ondan sonra mesela bunun seri üretimine geçilirse eğer panellerdeki düşüş olur. İşte bir şekilde ürünlerin fiyatlarındaki düşüş belki bireysel olarak da kullanımını açabilir bu panelleri. Biraz bir da şey, teknolojinin gelişmesine bağlı oluyor tabii. Gelişmesi, teknolojinin gelişmesi demek ucuzluğulaması da demek evet. bir anlamda. Ama şu anda yani yaklaşık 15-20 yılda çıkarıyor kendine diyelim. Siz panelleri hazır mı alacaksınız yoksa onlar için de uğraşan arkadaşlarınız var mı diye soracaktım da. Bunlar bayağı yüksek bir teknoloji o yüzden kendi hmm. üretmemiz biraz zor. Yani numunalar zaten çok zor da yani küçük panel. Numunaları var mı? Evet Günam da üretiliyor. Ee, küçük e, sel deniyor onlara. Küçüle deniyor. Ama yani bütün evi kaplayacak kadar panel üretmemiz Yok. biraz zor. Yavaş yavaş o zaman. Yani bir sonraki projede belki o takım da size dahil olur da bütün evi her tarafıyla kaplarsınız. Nasıl peki şimdi şey çatı mı tamamen güneş panelleri? Gözümüzde canlandıralım. Onda çok yaratıcı şeyler olabiliyor ya. Hani daha önceki projelerde nasıl şeyler var dediniz ya mesela bir evin balkonu var. Balkon akşam e, kapanıyor. Böyle etraf tamamen panellerle kaplı. Gündüz açılıyor o çatı şeklinde. Hı hı. Ve e, o da güneş üretiyor. Daha fazla bir alan sağlıyorlar. Bizim de tabi tasarımdaki projeye bağlı biraz. Şimdi arkadaşlarımız üzerinde çok işya etmek istemiyoruz tabii ama... E tabii tabii, ...orijinal yani. fikirler olması bekleniyor. Yani şey de var tabii değil mi? Yani yapılmış şeylere bakıp... ...yapmamaya çalışmak da etik olarak... Orada bunu yapmışlar biz bunu yaparsak ortaya yeni, yeni bir şey yapmak gibi bir olay var yani hani eskiden olmayan daha önce yapılmamış bir şey getirmek. Yani etiklikten için ziyade özgünlüğü yakalamak adına. Evet. Yani etiklik değil de hani Hı -hı. farklı olan yarışma kazanıyor sonuç olarak orada. Tabii ki. Önceki tekrarlandığı zaman bize fazla bir şey katmayacaktır. Peki bu camianın yıldız takımları falan var mı? Yani, yani işte ne bileyim böyle Almanlardan çok korkuyoruz. Aynen falan. öyle. <gülüyor> Yani Almanlar, mı? Almanlar bayağı Amerika'daki yarışmada çok öndeler birkaç defa birinciliği onlar almış ama bizim Çin yarışmasında şu an Alman takımı yok, Neyse. yok. Amerika'da da yok sanırım <gülüyor> bu sene var mı Amerika'da? Bu sene Amerika'da da yok yani katılan takımlar dünyanın ünlü üniversitede MIT Cambridge gibi üniversitede katılıyor bizim yarışmamızda da Amerika'dan ve Çin'den gerçekten zorlu rakipler var Singapur'dan yani farklı ülkelerden çok farklı takımlar var her ülkenin iyi üniversiteleri zaten tabii, orada tabii. temsil ediyor kendilerini. Bu bir taraftan ülkenin kendini de temsil ediyor değil mi? Siz şimdi nereden sponsorlar buldunuz? Yani daha aslında onu Mustafa söylesin. Ya yani ben onu bir daha Mustafa'ya söyleyeyim o zaman madem maddi konuları var okuyor. Biz de Tık yok bak. <gülüyor> Aç yani. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Dediğim gibi hani yapı malzemesi gerekecek ev için. Onun dışında elektronik malzemeler gerekecek. Ve bizim ulaşımımız, evin taşıması gibi farklı farklı konular var. Bu konular için yani her biri için aslında farklı şirketlerle görüştük. Şu anda netleşen bir veya imzaladığımız bir anlaşmamız yok. Ama tabii ki ilerleyen... Mesela şey... Türk Hava Yolları ile görüşeceksiniz. Evet evet. yani şey için. O mesela olursa senin 560 binlik şeyden... Çok büyük bir kalem eksilirse. Ya o şekilde şey olmuyor mi? o maalesef. Yani bizim total bir bütçemiz var. Hı -hı. Bu bütçe içinde biz bu bütçeyi karşılamak zorundayız. Ha 560 bini yakalamamız gerekiyor gibi düşünelim. Yani oradan kalem sponsorlarla kesinlikle ha, evet. Bunun dışında zaten belli kademelerle bize Çin'den de 100 bin dolar gelecek belli işte deadlinelerde mesela. Ne zaman gelecek ilk kademe? 20 Nisan. <gülüyor> 20 Nisan. Siz ODTÜ demişsiniz o gün. Nerede? <gülüyor> Birinizin hesabına mı yatıyor yoksa ee... siz çünkü kaybedersiniz. Gençsiniz şimdi siz böyle kafada <gülüyor> projede falan filan olduğunda. Yani Oğlum. yattıktan sonra o parayı bulunmama gibi bir durumumuz olmaz diye düşünüyoruz ama bakalım şu anda. Çünkü şey olmuyor tamam yatırılmıyor. Ee, mesela biz çematik dizayn göndereceğiz Olsun. 20 Nisan'da onlar %5'ini gönderecek 5000 dolar. İyi. iyi. <gülüyor> tamam o zaman ben sizi 19 Nisan'da ararım zaten mailleştik adresler bak fiş sıkıntı olmaz tamam. o sizin böyle bir aşamada ihtiyacınız olan parayı gönderiyor ama çok paraya ihtiyaç var ya yapı malzemelerine ihtiyaç var hı hı mobilyalara ihtiyaç var mobilya tasarımcılarına ihtiyaç var onların malzemelerini sağlayanlara ihtiyaçlar var güneş paneli var güneş en paneli önemli. ama ülkemizde güneş paneli üreten de yok galiba değil mi almanların avantajı mı o almanlar yapıyor yok. mu güneş olabilir paneli olabilir belki aslında bizim ülkemizde maalesef yok yani genelde dışarıdan ürünü getirip onu... kim yapıyor güneş panellerini dünyada yani Almanlar ve Amerikalılar önde geliyor şu an. Hı, onlar zaten memleketimizin doğal kaynağı. Yani birinden mark markalar. Boş bol, bol koyuyorlar droneları. Senin iki tane koydun. Yani evet. beş tane koyacağım diyerek. <gülüyor> hakikaten mısın boyu şey. Onun dışında neler var? Yani mesela kimler geliyor aklınıza? Sen bir bir men. Hı -hı. Ha evet e, biz bir şekilde e, Rahmi Koç'a ulaşabildik. Hı hı. E, o da şu anda e, Nasıl şimdi... ulaştınız? Onu da telefonla alayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii a, yayından sonra ona hı hı. ayrı konuşuruz artık. E, şey bir şekilde ulaştık Müzehen Bey. O da sağ olsun e, gençlere verdiği önemden dolayı galiba. Projemize ilgiyle yaklaşıp e, kendisinin Inventram diye bu tür projeleri ve e, yeni şeyleri araştıran bir ARGE Ar grubu, grubu gibi bir şey mi? Yok ARGE de, Ar de değil. Genel yani olarak daha çok işte, mucitlere hı, yardımcı e, olmak yani yardımcı şey. yardımcı şeyi. Koç'un bünyesine nasıl katabiliriz hı hı. E, aşamasında e, araştıran bir topluluk oraya yönlendirdi. Oradan da bir e, finans müdürüyle görüştük biz dün. E, onun üzerine o da Arçelik Ar gibi koçun bizim işimize erebilecek kur, e, kurumlarına sunacak bu projeyi. Hı hı. O şekilde ilerleyecek. Beyaz eşyalar mesela. Ha me mesela yani. <gülüyor> Ama bunlar da özel tasarım beyaz eşyalar olacak değil mi? Büyük tane ee... hani öyle alıp da televizyonu falan. Ya tabii bir ki gibi normal şey. <gülüyor> normal piyasadakilerin çok daha üstünde enerji verimliliği olan ürünler lazım bize. Tabii Çünkü doğru. işimiz enerji. Hani <gülüyor> enerji verimliliğinden bahsediyoruz. Evet. Yani A plus bir televizyon varsa bize A plus plus hani hatta artı o pluslar ne kadar gidebiliyorsa. Çünkü televizyonu açtığında evin buz kesmesi gibi bir durum var değil mi? Bütün enerjimizi televizyona yükledik. Muhteşem yüzyıl bittikten sonra ısınacağız diye. Zaten şey var yani biz öyle paneller ya öyle enerji verimli olan şeyler kullanmalıyız ki iki kişilik bir aile yaşarken aynı zamanda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon çalışırken ısıdan hiçbir kayıp olmamalı. Veya mesela ek bir kriter var o kadar enerji depolayabilmeli ki ev. işte hibrit bir arabayı şarj edebilmeli gibi. Aa öyle bir dert de var. Doğru. Arabayı da şarj edecek. Hatta evet. karı koca çalışıyorsa iki arabayı da şarj edecek. Mesela arada da çocuğun bütün oyuncaklarını şarj etmesi <gülüyor> yani filan, o, az değil yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 9.50 oldu saat. Modern sabahlar devam ediyor konutlarımız var. Solar dekatloğu Türkiye takımı. Mustafa İrem ve Osman bizimle birlikteler sponsor arayışları devam ediyor. Kapsamlı bir proje ama bu aslında sadece sizi değil oradaki diğer tüm yarışmacıların katılımıyla dünyayı ilgilendiren bir şey. Oradan güzel makul hani e, şimdi bu uç fikirler insanlarda böyle bir yadırgama e, ile karşılanabiliyor ama akla yatan şeyleri ortaya çıkardıkça siz dünyanın daha güzel olmasını sağlayacaksınız aslında. Sadece siz üçünüz değil <gülüyor> e, Bu konularda çalışanlar. Ve nasıl bir dünya olacak? Biraz şimdi isterseniz onu konuşalım. Sizin projenin dışından e, çıkalım biraz. Nasıl bir şey olacak? Mesela elektriği biz güneşten karşıladığımızda benim cebime ayda 100 liradan fazla bir para kalacaktı. Ben basit bir <gülüyor> hesapla şey yaptım ama onun ötesinde daha temiz bir dünya gibi şeyler biraz rakamlarla konuşacak şeyimiz var mı? Elimizde verimiz var mı? Hani bütün enerji öyle şey olsa falan diye. Sadece para olarak değil de. Hani herkes elektriğe vereceği parayı güneşten sağlayacağı için para cebinde kalacak ama işte bu kadar doğalgaz, bu kadar kömür elektrik için yakılmayacak. Belki işte nükleer santrallere gerek kalmayacak. Hani dolaylı bir şekilde çok fazla geri dönüşü var bunun da Şöyle bir çerçeve çizin bize diye. Ee, aslında burada Öncelikle hep üretim ön plana çıkarılıyor ama üretimin yanında tüketim de çok önemli. Biz hı hı. aynı zamanda tüketim de kısmaya çalışıyoruz ve bütün trendler bu yönde. Ya Pasif bir ev yani olabildiğince enerjisini az tüketen, yani ısıyı içeride yalıtan bir ev yaptığımız zaman, yapıldığı zaman diyelim. Kayıp olmayan bir evden evet. bahsediyoruz değil mi? Yani enerji tüketimi onda birine indirilebilir ki bu gerçekten olası ve yakın rakamlar zaten elde edilmeye başladı. Yakıyoruz ama havaya yakıyoruz şeyi ortadan kalkacak daha Kesinlikle. verimli. Yani sadece üretim değil üretilen şeyi uzun süre muhafaza etme son damlasına kadar kullanma konusunda evet. da çalışmalar var. Aynı zamanda yani evler artık ev olmaktan çıkıp biraz daha yaşam alanı yani insanların hiçbir şey yapmadan beri daha fazla eğlenebilecekleri daha mutlu hissedecekleri yerler haline gelecekler yakında. Yani Hı -hı. çeşitli otomasyon sistemleriyle bütün her şey üretimi ve tüketimi gözleyebilecekler. Sensörler sayesinde en istedikleri sıcaklıkta tutabilecekler evi. Ve bunu yani olabildiğince az enerji tüketerek yapacaklar. Böyle elde edecekler ve aynı zamanda daha eğlence elemanları da evin içerisine girecek. Mesela istediğiniz atmosferi hemen evinize yaratabileceksiniz ve bunu hani kendi... Mesela müzik için bir tarz seçeceksiniz, bir parti yapıyorsunuz, hemen hı -hı. Ev, ev zaten bunu ayarlayacak Boş ev var diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Çin'de ama ev. Yani işte getireceğiz uzamanı. buraya. Elektrik direkleri olmasa da evimiz güzel olacak. Hı hı. <gülüyor> o şekilde. Ya zaten şey var bu bir haftalık sergi sürecinden sonra biz evimizi buraya getireceğiz. Hani bakarız güzel bir şekilde olur. Belki seri üretimine falan bile geçilebilir. Çünkü Şimdi ev ODTÜ'de kuruluyor değil mi? Evet, evet ODTÜ'de yapılacak. Gece kondu gibi mi olacak yoksa? İşte çaktırmadan yapacağız. Geceleri çalışmayı düşünüyoruz. <gülüyor> Yok aslında. Belli bir sürecimiz olacak bizim. Şu anda 3 aylık gibi belirledik ama tabii daha geniş bir sürece de yayabiliriz biz bu ev yani inşaatını. Yani bu ev ODTÜ'nün içinde dolaşanların görebileceği bir yerde mi olacak. Ee, aslında, geçebilecek miyiz? Ha, ya, i̇şte bizim akıllı evimiz falan filan. Kesinlikle rektörlüğün bize vereceği araziyle, araziyle alakalı durum. Hani şu anda biz de kesin bir şey bilmiyoruz ama e, ODTÜ sınırları içinde verecek boş bir araziye biz evimizi yapacağız. Ee, ...öyle bir durum var. Aslında ben şey istiyorum... E, ...bu Çin'e gittiği zaman... Olsa... Çeşme de mi istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yok yok şeyden bahsedeyim biraz istiyorum aslında. Çin'e gittiği zaman <gülüyor> kimlere ulaşacak bu evden bahsetmek evet. istiyorum. Çin'deki o bir haftalık sergi sürecinde... ...yaklaşık 360 bin kişilik bir ziyaretçi geziyor alanı. Ki bu Amerika'da yapılan en son 2011'de yapılan... E, ...yarışmadan alınan bir veri. 360 <gülüyor> bine yakın işte dünyanın dört yanından gelen ziyaretçiye açık oluyor. Ki Amerika'nın nüfusu ne? Çin'de bir milyar insan var nereden baksan? <gülüyor> Kesinlikle ve şöyle bir durum var. Bu proje e, Solar Decathlon adıyla e, CNN'de BBC'de hala hazırda birçok ulus, uluslararası kanalda yayınlanıyor. Ve bu bir haftalık süreçte bu kanallarda canlı olarak e, direkt birebir halka sunulacak. Böyle Hı -hı. bir durum var. Medyadan desteğiniz var mı? İnşallah olacak. Bizim desteğiniz yani <gülüyor> Ben <gülüyor> dediğim gibi biz inşaatliğiniz şey olarak değil. Böyle Hı -hı. ama her gün alırız sizi Hı -hı. konuşuruz süreçlerle ilgili ortaya çıkan Hı -hı. şeylerle ilgili. Ee, belki işte böyle dinleyicilerimiz görürler şey Hı -hı. yaparlar. Evde bir gün geçiren, birkaç saat geçirenlerin gözlemlerini falan uzun uzun konuştuğumuz bir şey olabilir. Biz de hakikaten çok heyecanla şey, e, takip ederiz şeyleri. Dergilerle falan görüştük şimdilik. Birkaç dergide hani yayınlanma gibi bir durum var. Ee, Hı -hı. Kariyer Net'te yayınlanması gibi bir durum var. Ee, ama onun haricinde şey e, televizyon kanalları için biraz daha tasarımın netleşmesi ve şey olmasını bekliyoruz. E, tabii, biraz daha elimizde görsel, görsel olmasını şov, bekliyoruz. Görsel şova yönelik bir şey olması lazım. Evet, yani evet. böyle kuru kuruya anlatmaktan ziyade evet. bakın bakın bir şey şeyler var, lazım. E, mesela televizyon kanalıyla görüştük. Biz bunu seve seve yayınlarız ama elinizde öncesinde e, görsel bir şeyler olmalı e, gibi yorumlar aldık. Hakkılardı. Çünkü halka sonuç olarak bunu televizyonda sunabilmek için görsel bir şeyler göstermeliler. İşte ev, işte projesi gibi. Ama bunun dışında gazeteler, dergiler daha çok röportaj şeklinde ilerledikleri için onlarla görüşme sağlamış bulunmaktayız. Hani onlarla görüşüyoruz şu anda. Peki son dakikalar içindeyiz. Şey de hemen soralım yani şu aşamada Belki bizi dinleyenler arasında sizin hiç ummadığınız alanlarda destekleri olabilecek dinleyicilerimiz. O projeye katılmak isteyen bir şekilde içinde yer almak isteyen, yardım etmek isteyen dinleyicilerimiz vardır. Onların size ulaşabileceği, iletişime geçebileceği bir internet sitesi falan bir hazırlık <gülüyor> halinde olan bir siteniz var. Ama hemen sizin mesela numaranızı, <gülüyor> adresinizi, bir görüşme için e-mailinizi bulabilecekleri bir yer var mı? Tabii şu anda sitemiz zaten sizin de dediğiniz gibi tamamen bir tamamlanma aşamasında tasarım aşamasında ama ismini söyleyebiliriz tabi sdteamturkey.com bunun dışında sd solar'ın s'si Evet solar evet. sdteam tamam hı hı. onun dışında aynı adresle metu.edu.tr uzantılı bir web sayfamızda şu anda yapım aşamasında bunun dışında bize ulaşmalar için... ...hani eğer ulaşmak isterlerse... ...ben kendi numaramı ve mail adresimi verebilirim. Ver de bakalım ne oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> sabah sabah bugün kimi arasak... ...diyenler ne yapıyorlar? Böyle bir Twitter falan filan gibi. Hı? Facebook sayfası var mı mesela? Facebook sayfamız şu ana takımın kendi haberleşmesi için... ...kullanılan var ama... Bir, ...birkaç aşama sonra halkın da görebileceği, insanların da görebileceği hı hı. bir sayfa açmayı düşünüyorduk ama o da yapım aşamasında yani Twitter hesabımız var ama aktif olarak kullanmıyoruz. Artık kullanmıyoruz. Onları hemen bir şey canlandırıp bize ulaştırırsanız biz de böyle yeri geldikçe zaten yakın zamanda belki tekrar konu kalır sizi biraz daha bir şeyler hı hı. ortaya çıktıktan sonra bunları da paylaşırız. Peki Google'a Solar Decathlon Türkiye yazsak sizi bulabilirler mi? Evet bulurlar değil mi? Yani İlk o, onu söylesek çıkıyor çıkıyorsunuz. Tamam o yeterlidir zaten bir şekilde size ulaşırlar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin o zaman. Biz size de çok sağ olun. Stüdyoya gelmeyen tüm arkadaşlarınıza da kolay gelsin diyelim. Onlara da selamımızı gönderin lütfen. Zaten dinliyorlardır. Dinliyor varsa bir dahaki sefere belki böyle aranjman yaparsınız. Ekipten mimarları da alırız, tasarımcıları da alırız hepsiyle tabii, tabii. de e, bu konuya yaklaşımları konuşuruz. Hakikaten kolay gelsin. Tüm katılım cılara da yani şu anda bizi dinleyip de biz de katılsak ya bizim de bir katkımız olsa ya diyenlere de e, buradan bir kez daha geleceğe yatırım yaptıklarını hatırlatalım. Hakikaten de daha güzel bir dünya için bir ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye düşünüyorlarsa şuna bir katkı pek çok şeyi değiştirebilir. En azından bu takımın başarısı için çok şeyi değiştirerek başlayabilirler işe. Diyelim sizleri uğurlayalım programımızın da sonuna geldiğimiz şu dakikada neşeli bir şarkıyla Havamızı bulalım. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Karlı olmazsa tabii. Radyo Ottü'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edin. Yanına biraz eğlence, biraz huzur, biraz da sakinlik ekleyin. Zaman ya da mekan önemli değil. Sadece radyonuzun sesini yükseltin. Gece matinesi, pazartesi, perşembe arası 22'de Radyo Ottü'de.